Elbette, teşekkür ederiz. Müsterih rahmetin. Elhamdülillah ala Resulüne Muhammedin ve ala âli ve sahbihi ecmaîn. Şimdi biz二级le gideriz biz de necasetlerden bir kısmından bahsetmiştik, tümünden değil. Necasetlerin bir kısmından bahsettik. Bugünkü dersimizde ise necis olan ve olmayan artıklar bir de necis olmadığı halde necis zannedilenleri okuyacağız inşallah. Şimdi artıklar demiş başlık olarak. El asar. Şimdi insanların veya hayvanların yedikten veya içtikten sonra kapta arta kalan su veya yemek temiz midir? Bu edir-gedir bir şey olmaz. Temiz midir? Bu ihtilaflı e, bir mesele. Konu yani herkesin artına göre değişen bir, bir mesele. Aynı zamanda yine hayvanların veya insanların içtikten sonra arta bıraktıkları su temizleyici midir? Temizleyici değil midir? Yani onunla abdest alınır mı? Alınmaz mı? Ondan dolayı bu konuyu getirmiş. Yani e, hayvanların özellikle artıkları içtikten sonra kapta bıraktıkları su ile abdest ve gusül alınır mı, alınmaz mı? Asıl konu bu yani. Oku en Pardon. Sinan Artıklar. <gülüyor> Birinci kısım temiz artıklar. Bir insan artığı. İster Müslüman, ister kafir olsun. insan artığı temizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Müslüman necis olmaz buyurmuştur. Ayşe radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhis, Aleyhis, aleyhissalatü vesselam bir gün bana kendisi mesciddeyken umri elbiseyi bana getiriverdi buyurdu. Hayızlıyım diye cevap verdim. Senin hayızın elinde değil ki dedi. Abdullah iknü Saad el-Ensari anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam hayızlı kadınlarla beraber yiyin kutusunda sordu. Onun, onunla beraber yiyin buyurdu. Şimdi buradan yazar şunu getirmeye çalışıyor. İster kafir, ister Müslüman olsun insan temizdir. Zaten insanın temizliğinden çıkaracak bir delil lazım. Aslında temiz olan insanın artığının necis olduğunu veya bedeninden ayrılanın necis olduğunu söylemek için bir delil lazım. Burada özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselam ile Ebu Hureyre bir gün yolda karşılaşıyorlar. Ebu Hureyre kayboluyor. Peygamberimiz diyor, nereye kayboldun? Diyor ya Resulallah, ben cünüptüm cünüpken seninle oturmak istemedim. Peygamberimiz de diyor ki, Subhanallah Müslüman necis olmaz. Yani burada birinci hadis olarak verildi. Müslüman demek ki necis olmazsa, kendisi necis değilse, ondan ayrılan veya ona değen veya ağzından arta kalan da ne değildir? Ağzından arta kalan da necis değildir. Aynı şekilde belki hani en e, insana tuhaf gelebilecek olan e, veya akılda e, sorun oluşturacak olan hayızlı kadının durumudur. Ki Yahudilerde biliyorsunuz. Yahudiler şey yapan kadınla, kesinlikle işte hayız durumunda olan kadınla aynı yatakta yatmıyor, aynı evde yaşamıyorlardı. Hayız dönemi boyunca dışarıya çıkarıyorlardı. Aynı şekilde Hristiyanlar da hiç hayız halini aldırmadan normal dönemde yaşıyormuş gibi yaşıyorlardı yani cinsel manada. İslam ne yaptı? İslam ikisinin arasını tam ortaladı. Adalet din olduğu için kadını insanlığı itibariyle değerini hiç yitirmedi haiz olmasıyla beraber. Yani kadın yine evin içinde yaşıyor, aynı yatakta yatıyor, aynı yemeği yiyor. Fakat hem kadına hem erkeğe zarar verdiğinden dolayı hayız halindeyken cima yasakladı İslam sadece. Ondan dolayı nedir? Kadın hayız halinde ne teri, ne yediği, ne arttığı hiçbir şekilde kadının necis değildir. Daha sonra işte burada başka bir tane daha sahabenin hadisini getirmiş. Bu da hayızlı kadınlarla ilgili. Bu da hayızlı kadınlara ilgili yine. Yani buradan ne çıkıyor? Demek ki bir insanın artığı, insan oğlanlarının artığı necis değildir. Devam et. Şakirlerin artığı aslen temizdir. Kestiği helal olan ve kendilerinin edinmesi caiz olmuşların bedenlerini ve elbiselerini dokunan şeyi yıkaması gerektiğine dair sahih bir delil yoktur. Ama Allahu Teala'nın müşükkür ancak bir necistir. Ayetine gelince bedenlerinin necis olduğu kastedilmemiştir. Zira Allah Teala, Allah Teala el-Ehl Kitabın yemeğini hayal kılmıştır. Şimdi e, <gülüyor> insan olunun e, kafirle ilgili özellikle Hanefi mezhe mezhebini mezabında bir rivayet, bir de zahirilerdeki bir rivayete göre ayet kerimede gelen inlemel müşrikune necetun müşrikler necistir. Şimdi necis olan bir şeyin arta bıraktığı da nedir? Arta bıraktığı da necistir. Mesela köpek necistir. Köpeğin ağzını soktuğu kapta arta kalan nedir? Köpeğin artığı necistir. Okuduk öyle değil mi? Yedi defa yıkanması lazım. Bir defa da toprakla. Şimdi buna dayanarak hanbelilerde bir rivayet, bir de zahiriler, kafirin cidden cidden necisi olduğunu söylemişler. Kafirden arta kalan şey neciste demişler yani ne olursa olsun. Tabi buradaki necaset, ayet-i necaset hissi bir necaset değil, manevi bir necasettir itikatlarının necis olduğunu e, gösterir. Yoksa bizzat necis olduğunu ne yapmaz göstermez. Delil, burada bir tane delil vermiş tabi bu delil e, konuyla çok da ilgili bir delil yani konuyu tam net işaret eden, konuya net işaret eden bir delil değil. E, ehli kitabın yemeğini helal kılmıştır. E, Allah ehli kitab müşriklerin kestiğini e, haram kılıyor. Mesela çoğunluğa göre tabii müşriklerin kestiği haram ehli kitapta müşrik ama Allah ehli kitabın yemeğine cevaz veriyor. Yani ehli kitaba ayrı bir tolerans olduğu Kur'an-ı Kerim'de zaten herkes tarafından biliniyor. Başka bir hadis var Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin bir kadının işte müşrik olan bir kadının suyundan abdest aldığına dair. Daha önce okumuştuk Peygamber ve ashabı müşrik olan bir kadının müzadesinden yani kabından abdest alıyorlar. Aynı şekilde Peygamber kendisine bir Yahudinin hediye ettiği eti yiyor. Yani bir Yahudi kadın peygamberimize et getiriyor zehirli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu eti yiyor. Veya e, çokça yaygın olmasına rağmen, müşriklerle beraber yaşamalarına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun hükmünü belirtmemesi, bu da gösterir ki bunu aslı üzerine kaldığı ve bunun nedir? Bunun temiz olduğu olur. Bu ayette konuyat tam bir şekilde delalet etmez. Hani müşrikler necistir ayeti. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki kafir de olsa insanoğlunun artığı nedir? İnsanoğlunun artığı temizdir. Neye dayanarak? Asıl eşyalarda nedir? Temiz ve mübah olmasıdır. Ona haram diyenin bir delil gelmesi lazım. Haram olabilmesi için. Devam. İki eti attı. Enes'in ahtan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devesinin boynunun altındaydım. Devenin saldesi üzerime akıyordu. Efendimizin şöyle söylediğini işittim. Allah Teala Hazretleri her hak sahibine hakkını vermiştir. Bilesiniz varise vasiyet yoktur. Et evet. yenen hayvanların aklını temiz, içtiği, suyu, içtiği suyun aklının temizleyici olduğunda icma varmıştır. Et yenen hayvanlar mesela deve gibi, inek gibi, koyun gibi Bu tür hayvanlar nedir? Bu tür hayvanların artığı temizdir. Şimdi belki bizim için bunlar biraz bir şey ifade etmese bile köyde yaşayan insanlar için bu önemlidir. Yani bir bakıyorsun evin içinde bir hayvan ağzını bir şeyin içerisine soktu ve yemeğin içerisine soktu. Ondan dolayı nedir? Bunların artıkları bilmemiz gereken eti hayvanların artığı temizdir. Niye? Çünkü Peygamberin devesinin salyası sahabenin üstüne akmış. Ve e, Peygamber aleyhissalatü vesselam bir şey de buna dememiş. Bu da gösterir ki, e, tabi eti hayvanlar da buna kıyas edilir. Bu da gösterir ki, e, nedir, e, artığı temizdir. 3 kedinin aklı. Kepşe bin Tukkab İbni Malik, ki İbni Ebu Katede'nin nikahı altındaydı anlatıyor. Ebu Katede R.A. yanıma girdi, kendisini abdest suyu hazırladım. Bu sırada sudan içmek üzere bir kedi geldi. Ebu kaba uzattı, kedi içti. Ebu Kate'de kendisine bakmakta olduğunu gördü ve ey kardeşim kızım, buna hayret mi ediyorsun dedi. Ben de evet demiş bunu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu sellem, kendi meclis değil, kedi meclis değildir. Kedi sizin etrafınıza çok çutursuz buyurdular. Kedi de normalde eti yemeyen bir hayvan olması itibarıyla veya yabani durumunda olması itibarıyla. Kedinin ağzından biraz sonra gelecek zaten onun hükmü. Kedinin ağzında e, kedinin artığı da necis olması lazım yani normalde. Fakat Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki kedi necis değildir. Kedi sizin etrafınızda çokça dönenlerdendir. Yani bu çokça dönenlerdendir den yani kasıt ne? kedi çokça gezdiği için, evlere çokça girdiği için, kedinin e, artığı necis değildir. Yani kedinin artığı necis olsa bu ciddi manada sıkıntı olur. Hem şehirde, hem köy yerinde bu ciddi manada sıkıntı olur. Yalnız bazı alimler kedinin artığının mekruh olduğunu söylemişler. Yani kedinin e, yediği artığın suyun mekruh olduğunu söylemişler. Kim bunlar? Mekruh diyenler? Kedi artığına hanefiler. Hanefilerde bir kısım kedi artığının mekru olduğunu söylemişler. Yine başka bazı alimler kedinin artığının temiz olabilmesi için kedinin ağzında necaset görülmemesi şartını koşmuşlar. Yani diyelim ki kedinin ağzında bir necaset var. Kedi geldi önce fare yedi. Fare necis mi? Necis. Ağzında fare varken geldi ağzını suyun içerisine soktu. Bu suyun durumu ne olur? Bu suyun durumu Necis olur demişler bazı alimler, ama biz ne demiştik? Suyun rengi, tadı, kokusu bozulmadığı müddetçe su nedir? Su temizdir demiştik. O zaman e, olayları iyi hatırlayın, bağlantıyı kurun. O zaman ne olmaz? O zaman necis olmaz. Eğer suyun rengi, tadı, kokusu değişmişse ama ne olur? Necis olur. Gece yani ben inanmıyorum ağzını fare yedikten sonra e, kaba sokan bir kedinin suyunu kimse tekrar kullanma gibi bir fıkhı boyda araştırsan ama olur ya. İkinci kısım necis arttıklar. Bir köpeğin arttı. Köpeğin yadıdik kabın yedi defa yıkanması gerekir. Hadis daha önce geçti. Ne hadis neydi? Daha önce geçen hadis? Su içti kabın yedi defa yıkanması. Köpeğin e, su içtiği kabın yedi defa yıkanması, bunlardan birinin de toprakla olması hadisiyle köpeğin arttı necistir. Devam et Akyi. İki eşeğin arttı. Enes radallahu anh'tan ki gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli eşeklerin yasaklandığını ve onun pislik olduğunu duyurulmasını emretmiştir. Nuhal Nesayy bu hadisi eşeğin attığı başlığı altında nakletmiştir. Evet. Şimdi bu e, peygamber eşeğin yasaklandığını ve onun pislik olduğunu duyurulmasını emretmiştir. Şimdi onun pislik oluşu Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde eşek çokça kullanılmasına rağmen Peygamberimiz eşeğin artığının necis olduğunu belirtmiyor. Yani eğer eşek gerçekten necis olmuş olsaydı, eşeğin artığı ona çokça binmelerine rağmen, onu binek olarak kullanmalarına rağmen kimseye böyle bir şeyden bahsetmiyor Peygamberimiz. Aynı zamanda zaten Şafilerde özellikle bu temizdir. Hanbelilerde bir rivayet bu temizdir. İbn-i Kudame'de sahih olanın bunun temiz olması gerektiğini söylüyor. Mughni kitabında sebebi de diyor Resulullah döneminde çokça kullanılmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam şey yapmamıştır. E, bunun necasetinde e, bir şey söylememiştir e, diyor. Ebu Hanife'ye göre de bunlar Allah alem e, tabi Ebu Hanife'nin başka mezhepler ondan aktarıyorlar. Onu da belirteyim de bunlar meşguktur diyor. Yani bunlar kendi şüpheli olan şeylerdir diyor. E, burada e, yazar. Eşek artığının necis olduğunu söylemiş. Fakat onun da necis olduğuna dair net bir delil söz konusu değil. Devam et Aki. üç Domuzun artığı. Allah Azze, Allah, Azze, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, De ki, bana vahyolunan da leş veya kısılmış kan yavru domuz eti, kislinse kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başka sınıfına kisilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere, kim bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgendir. Eti haram her ay altında meclis olduğuna hükmedilir. Ancak kedi bundan müstesnadır. Eti haram kılınan her hayvanın da necis olduğuna hükmedilmez. Eti necis olan, yenmeyen her hayvanın, buradaki cümleyi düzeltelim, olduğuna hükmedilmez. Niye? Delil lazım. Çünkü biz ne demiştik? Artık şeylerde asıl olan nedir? Asıl olan bir şeyin temiz olmasıdır. Kendi bunu söylüyor. Delil gelmeden ne olmaz? Delil gelmeden bu bunu buradan çıkarmaz. Sadece ne olabilir? Sağlam, şartları yerine gelmiş bir kıyas olabilir. Şartları yerine gelmiş bir kıyas olduğu zaman da o zaman yapılabilir. Ondan dolayı şimdi mesela eti yenen hayvan, eti yemeyen hayvanlar, kedinin de eti yenmiyor. Ama bak özel bir nas onu ne yapmış? Onu temiz e, kılmış. Yani her eti yemeyene ne demez Her eti yemeyen hayvana bu necistir e, denmez. Şimdi domuz meselesine gelince de domuz biliyorsunuz zaten demiştik ayet-i ile haram kılınmış e, olan bir şey. Bundan dolayı da alimler genelde ittifakla köpekle domuzu hep aynı kefeye koyarlar. Zaten köpek ve domuz genel cumur sürekli köpek ve domuzu beraber e, zikreder. Ondan dolayı domuzun eti de nedir? Domuzun eti de haramdır. Ama dediğimiz gibi bu her eti yenmeyen hayvanın artığı da necis, eti haram kılınan hayvanın artığı necistir. Bu doğru bir şey değil, doğru bir söylem değil. <gülüyor> Buyur abi. Yabani hayvan artığı. i̇bn Ömer anlatıyor. Resulullah'a dinledi. Kendisine çöl bir arazide bulunan bir sudan ve onu uğrayan hayvan ve vahşilerden sordurdu. Şöyle cevap verdi. Eğer su iki kulle miktarında olursa pislik taşımaz. Bunun zahiri sorulan yabani hayvanların arttığının necasite olduğunu bunun zahiri sorulan yabani hayvanların arttığının necasite olduğunu aksi takdirde böyle bir uşaat şey sunulmazdır. Yabani hayvan arttığı. Bu aynı zamanda eti yenmeyen hayvanların çoğunluğu genelde yabani yani parçalayıcı olan hayvanlar. Bunların birçoğunun eti biliyorsunuz. Yenmiyor zaten. Şimdi burada bu yazarın getirmiş olduğu görüş Sadece bazılarının görüşünü yansıtıyor. Bunların yansıttığı görüşler nedir? İşte yabancı olan hayvanların eti artığı necistir. Niye? Çünkü meşhur kulletin hadisinde Peygamberimize işte çöldeki hayvanların etrafında döndüğü sudan soruluyor. Peygamberimize diyor ki iki kulleye ulaşmışsa yani çok çok bir seviyeye gelmişse vahşi hayvanları içmesi ona etki etmez. Su pislik taşımaz manasında. Şimdi bu hadise dayanarak bunlar da diyorlar ki Demek ki hayvanların sudan içmesinin suya bir etkisi söz konusu ki Peygamberimiz seviyeyi zikrediyor yani bu seviyeden bu tarafta olursa O su necis olur Bu seviyeden bu tarafta olursa su çok olduğundan dolayı Su necis olmaz diye yoksa diyorlar Bu kaydı getirmesi iki kulle demesinin bir anlamı Kalmazdı diyorlar Tabi öbür taraftan Seleften de sonradan gelen alimlerden de işte mesela hasan Basri gibi, Zühri gibi, İmam Şafii gibi Ondan sonra İbn-i gibi Bu suyun temiz olduğunu söyle söyleyenler de var Yani yabani hayvanların artığının temiz olduğunu söyleyenler de var Bunlar neye e, dayanarak bunu söylüyorlar? Bir hadis sefde diyorlar Ya Resulallah parçalayıcı hayvanların artığından abdest alalım mı? Evet alın diyor Hatta e, şey yapın diyor Eşeğin arkasından da alın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam abdestliğe. Tabi bu zayıf bir e, hadis, e, hadisin senedinde zayıflık var. Ama öbür taraftan Ömer, Ömer radıyallahu anh'tan şey var, mürsel olan bir rivayet var. Yani parçalayıcı hayvanların gelip içtiği, kullandığı sudan abdest alınabileceğine dair mürsel olan ne var? E, mürsel olan bir e, rivayet var. Bunlara dayanarak bunlar da ne diyorlar? Bunlara dayanarak bunlar da yabani hayvan artığının da etini yenebileceğini e, söylüyorlar. Demek ki ne değildir? Demek ki her eti haram kılınan hayvanın artığı da ne değildir? Artığı da necistir denmez. Bu çok genel bir kavram olur. Şimdi elimizde iki tane hüküm oluştu artıklarla ilgili. Bir temiz olan artıklar var. Yani bu da nedir? İnsan artığı. Ee, i̇ster kafir ister Müslüman olsun insanın arta kalan e, hem yemeden hem kullanmadan Eti yenen hayvanların artığı, bir de kedinin artığı. Necis artıklardan köpek ve domuzda neredeyse ittifak var. Fakat eşeğin artığıyla yabani hayvanların artığı konusu nedir? Yabani hayvanların artığı konusuna ee, dikkat etmek lazım. Şimdi bazı istisnalar olmakla beraber, bazı istisnalar olmakla beraber genel kaide nedir? Genelde mesela bilmeniz gereken şafilerin yanında hepsi temizdir. Yani şafiler bunların hepsine temiz diyorlar. Hanefiler ve malikler genelde bak istisna var da yani genel tutuyorum ben. Eti yenen hayvanlara temiz, insana temiz, parçalayıcı ve eti yemeyenlere necis diyorlar. Parçalayıcı ve eti yemeyenlere genel olarak necis diyorlar. Bu da ne? Bu da bir kaide. Hanbeliler de aynı şekilde. Ee, bir iki, Ufak bir istisna hariç genelde şafiler gibi onlar da artıkların... Hemen hemen hepsine temiz diyorlar. Artıkların hemen hemen hepsine domuz ve köpek hariç. Hemen hemen hepsine temiz diyorlar. Hanefi ve Malikiler de yine ufak istisnalar hariç. etiyenin hayvanlar ve insana temiz, parçalayıcı ve eti yenmeyenlere ise necistir diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Muamber. necis olmadığı halde meclis zannedilenler birincisi meni Ayşe radiyallahu bir zat misafir oldu adam sabahleyin elbisesini yıkamaya başladı Hazreti Ayşe ona sana meni bulaşan yeri gördüyse, orasını yıkaman kafi idi görmediğin takdirde etrafını, etrafını yıkardı ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın elbisesinden meni bulaşığını ovalamak suretiyle çıkardığımı biliyorum O bir de yıka, e, yıka, yıkamaksızın onun içinden namaz kılardı. Bir diğer rivayette şöyle, e, şöyle gelmiştir. İyi biliyorum, kurulmuş meli bulaşığını Resulullah Aleyhisselamın çamaşırından tırnağımla kazıyarak çıkarıyordu. Ayşe Radiyallahu Anh'anın izini bazen yıkaması çelişki değildir. Yıkamanın müstahap olduğunu gösterir. Yıkamak vacip değildir. Nitekim Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam kıble tarafına balgam görünce meclis olmadığı halde onu temizlemek için uğraşmıştır. Balgam meclisi olmasa da kişi onu elbisesinden temizlemek ister. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerden hiç kimse e, bedenindeki veya elbisesindeki meni yıkamasının emrettiği nakled etmemiştir. i̇bn Abbas sallallahu aleyhi buyurmuştur ki meni sümük Menzil, menzilesindendir. Menzilesindedir. Öyleyse bunu kendinden ısırığı otuyla da osasil at. Şimdi bu defa <gülüyor> yazar bize necis olanları anlatmıştı. Bu defada necis olduğu zannedilip de necis olmayanlarla ilgili bir bölüm açtı. Bir, meni. Yani ne demek? Yani i̇nsanlar meninin necis olduğunu zannediyorlar. Fakat meni necis değildir demek istiyor. Bunun sebebi de Ayşe annemizin peygamber aleyhissalatu vesselamın e, üzerindeki meni'yi ovup işte o, o böyle eliyle çitileyip peygamberimizin o şekilde namaz kılması veya peygamberimizin yıkamış olduğu su üzerine su döküp hemen böyle yapıp o e, su iziyle gidip namaz kılmasına dayanaraktan yazar ne diyor? Yazar diyor ki meni necis değildir. Aynı şekilde yazar diyor ki Meni, e, meni bazen peygamberimizin yıkatmış olması, bazen işte çitleyerek çıkarmış olması, bu yıkamanın bunun necis olduğunu göstermez diyor. Yıkama bir temizlik şeklidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu tercih etmiştir o sırada diyor. Yani e, bir de işte İbni Abbas'ın e, meni sümüye benzetmesi veya işte balgama benzetmesi ve al bunu bir ızhır otuyla al at demesi gibi. Ve diyor işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç bir sahabeye, böyle bir şey dememiştir. İşte balgamı da Resulullah temizlemek istemiştir diyor. Oysa balgam necis değildir. Yani her temizlenin necis olmasına ne olmaz, her temizlenin necis olması gerekmez. Şimdi bu sahabeden bir kısmının görüşü, İmam Şafii'nin görüşü, bir de İmam Ahmed'in görüşü. Meninin necis olmaması, İmam Ahmed İmam Şafii ve bazı sahabe ve tabiinden kişilerin görüşü. Bunların birinci delili şu, diyorlar ki, Peygamber e, şey Ayşe çitilediği için peygamberin menisini eğer meni necis olsaydı yıkanması lazımdı diyorlar. Demek ki necis değil ki diyorlar hani çitiledi böyle eliyle hemen birbirine sürttü, çamur gibi nasıl çamuru şöyle birbirine sürtüyorsunuz ya. O şekilde sürttü geçirdi e, diyorlar. Şimdi e, ayrıyeten diyorlar ki insanın aslı olması itibariyle İnsan nasıl şerefli kılınmışsa, insanın aslı olan madde de aynı şekildedir. İnsanı aslı olan madde de aynı şekilde şereflidir diyorlar e, bunlar. Yine aynı şekilde mesela bunlar e, şeyden işte bu İbn Abbas gibi bazı sahabelerin sözünü alarak mennü sümük menzilesinde olduğunu söylüyorlar. Şimdi bir de meninin necis olduğunu söyleyenler var. Bunlar da kim Malikilerle Hanefiler. Malikilerle Hanefiler meni necistir diyorlar. Meni'ye niye necistir diyorlar? Bunlar da diyorlar ki meni Peygamber aleyhissalatü vesselam yıkadığından dolayı bu meninin necis olduğunu gösterir diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam meni'yi yıkadığından dolayı bu meninin necis olduğunu gösterir diyorlar. Peygamberin çitilettirmesi ise diyorlar, Hanefilerde biliyorsunuz bir usul var. Hanefilerde necasetin giderilmesi için su şart değildir. Su olmasa da herhangi bir şeyle insan necaseti giderebiliyorsa, necaset giderilir. Şimdi adamlar diyorlar, eğer e, Peygamberimiz çitlemişse bu da necasetin giderilmesi için bir yöntemdir. Necaset giderilir. Hani daha önce okumuştuk ya, sizden birinin mescide geldiğinde ve ayağında bir eziyet, pislik varsa onu toprağa sürsün diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki diyor Hanefiler, bazı necisler vardır, toprağa sürterek geçirilir. Bazı işte necisler bak çitleyerek, Geçebiliyorlar. Necasette suya ihtiyaç yoktur diyorlar. İki diyorlar Hanefiler insanın aslı olması bunun necis olmaması demek değildir. Kan da insanın aslıdır diyorlar. Hepsinde ittifakla kan necistir. Yani kan pıhtısı da insanın aslıdır. Aslı ona dönüşüyor. Fakat kan pıhtısı nedir? Kan pıhtısı necistir diyorlar. İki ne diyorlar? Önden ve arkadan çıkan her şey necistir diyorlar hanefiler. Yani bu bir kaidedir hepsinin yanında. Önden ve arkadan çıkan her şey necistir. Diğer ikisinin yanında da bu bir kaide. Fakat onlar nasıl getiriyorlar bu kaideyi? Önden ve arkadan çıkan her şey meni haricinde necistir diyorlar. Fakat hanefiler ne diyorlar? Önden ve arkadan çıkan her şey nedir? Necistir. allah Alem benim şurada anladığım şu. Hanefiler veya Şafi'ler veya işte Malikler ve Hanbeliler arasındaki fark bence şuradan geliyor. Necasetin giderilmesinde su şart mıdır değil midir? Şimdi Hanefi, Hamaliki ve Hanefilerde necasetin giderilmesinde su şart değildir. Suyun şart olmamasından dolayı peygamberimizin çitlemesi de onlar için bunun necis olmasını gidermez. Yani çitleme çitile, ne, de necaseti giderme yöntemlerindendir. Su şart değildir. Şafiler ve Hanbelilerde necasetin giderilmesinde su şarttır. Yani su mutlaka gerekir, su lazımdır. Su gerekir dediklerinden dolayı Ayşe annemizin çitilemesini bunun necis olmadığına yorumlamışlar. Eğer necis olsaydı su lazımdı ee, demişler. Allah her şeyden doğrusunu ne yapar? Allah her şeyden doğrusunu bilir. Onlar da delil getiriyorlar. Bunlar da e, delil getiriyorlar. İnsanın gönlüne en, yani yatan en yakın olan e, meni necis olsa veya olmasa meni izini mutlaka e, ıslaksa su E, kuruysa elle çitleyerek e, meni izni geçirmesi lazım insan. Peki abi o falan maden mesela namaz kılınsa? Necis yani, değil. Necis olmadığından dolayı? E, sen necis değil desen hiçbir şey olmaz. Necissir desen namaz olmaz. Sen devam et Özgür Eki. İkincisi sarhoşluk verici maddeler. Halmur. Zarhoşluk verici maddelerin e, içilmesi haram olur, asla temizdir. Allah Teala için hakkında Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans oyunları birer şeytan işi pisliktir. Maide Suresi 90. ayet Buyurması onun necis olduğunu göstermez. Zihir ayetteki necis pislik kelimesi, hükmün pisliği ifade eder. Aynı müşrikler hakkında müşrikler ancak necisledir. Tevbe suresi 28. ayetteki gibi. Aksi halde aynı ayette geçen kumar ve fal oklarının da necaset olduğunu söylememiz aynı ayet e, gerekirdi. Yine bir şeyin haram kılınması onun necaset olmasını gerektirmez. Allah azze ve celle <gülüyor> analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, helalleriniz, teyze halalarınız aralarınız teyzeleriniz, kardeş, kı kardeş kızları, kız kardeşleri, e kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşleriniz, anaları kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup, evlerinizde bulunan yüve kızlarınız size haram kılındı. Nisa suresi 23 buyurmaktadır. Bu ayette haram kılınanların necis olduğunu söyleyemeyiz. Çalı çalınan bir yiyeceğin yemesi haramdır. Fakat o necis, Onun necis yiyecek necis değildir. Aynı şekilde altın ve ipek de haram kılınmış olup necis değildir. Kolonya gibi içerisinde alkol bulunan şeylerin necis olduğunu <gülüyor> bir delil yoktur. Bu ses nereden geliyor? Öyle, Öyle mi? <gülüyor> He tamam. Şimdi burada yazar diyor ki E, Sarhoşluk verici maddelerin içilmesi haramdır. Fakat kendisi necis değildir. Şimdi bu e, tabii herkesin bildiği işte veyahut da dört mezhebe göre e, çoğunluğun çoğunluğun çoğunluğuna göre bu nedir? Bu necistir. Yani alkol içerisinde alkol olan her şey necistir. Tabii bu yazar neyi getiriyor? Bu yazar e, şaz olan veyahut da diyelim Tamam, delile daha e, yakın olan budur, doğrudur. Çünkü içkine haram olduğuna dair bir delil yok. Sadece bunlar ayet-i kerimede Allah azze ve celle'nin e, şeytan işi olan pisliktir demesinden e, şeyi necis olduğunu çıkarmışlar. Yani dört mezheple dahil olmak üzere Cumhur, Maide suresi 90. ayette şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları bile şeytan işi pisliktir diyor. Şimdi buradaki pisliklere dayanaraktan e, bu mezhepler Buradaki içkinin necis olduğunu söylemişler. Şimdi bir, e, buradaki pislik dediği, Allah Azze ve Celle'nin pislik dediği şey, e, necis, e, buna necaset manası yükleyemeyiz. Niye necaset manası yükleyemeyiz buna? Çünkü ricis kelimesi, yani ayetin orijinalinde geçen ricis kelimesi, e, müşterek bir kelimedir. Müşterek kelime nedir? Birçok manaya aynı anda işaret eden kelime demektir. Yani Arapçada kullanıldığı zaman birçok manaya işaret eden kelimeye رِجْسُن deniliyor. Ne manalara geliyor? Necaset manasına geliyor, küfür manasına geliyor, lanet manasına geliyor, azap manasına geliyor. Şimdi bizim bu manalardan sadece necis olanı kast edebilmemiz için bize bir delil lazım. Öyle değil mi? Diyelim ki mesela buradaki ayetteki رِجْس İçkinin necis olduğunu gösterir. Buna ne yapmamız lazım? Buna e, delil zikretmemiz lazım. İki, Kur'an-ı Kerim'de ricis kelimesi üç yerde geçiyor. Hiç birisinde necaset manasında kullanılmıyor. Azap manasına, lanet manasına kullanılıyor ama ricis kelimesi hiçbir yerde Kur'an-ı Kerim'de necaset manasına ne yapılmıyor? Kullanılmıyor. Üç, selef ulamasından hiç kimse Yani sahabeden hiç kimse ricis kelimesini necis diye tefsir etmemiş. Bir İbn Abbas tefsir etmiş, o da suht diye tefsir etmiş. Yani böyle kızgınlık diye tefsir etmiş. Kızma diye tefsir etmiş. Gazap diye e, tefsir etmiş. Ondan dolayı ricis kelimesinin e, necis olduğunu söylemek zor. Çünkü ne yok? Çünkü böyle bir delil yok. E şimdi yazarın ikinci delili diyor ki, eğer bu ayette sayılanlardan e, şarap Necisse o zaman kalan diğerlerinin de necis olması lazım. Putun da necis olması lazım, kumarın da necis olması lazım, falokların da necis olması lazım diyor. Dört mezhep buna nasıl cevap veriyor? Bunlar da diyorlar ki, ayette zikredilenlerin hepsi necisti diyorlar ilk başta. Sonra icma bu kalan kısımların necis olmadığını gösterdi diyorlar. İçki e, bu icmanın dışında kaldığı içki necis hali üzerinde devam etti diyorlar. Tabi böyle bir icma da söz konusu değil, ee, sadece uygulama var ortada. Uygulamaya dayanarak bunu söylüyorlar. Mezhepler de buna bu şekilde cevap veriyorlar. Sonra yazar ''Müşrikler necistir, işte anneleriniz size haram kılındığı gibi ayetlerle ''Her halam kılınan necis değildir'' diyor. Yani her haram kılınan necisse ''Analarımız, kız kardeşlerimiz, bacılarımız, halalarımız'' diyor ya Allah, ''Size haram kılındı'' diye, bunların da o zaman necis olması lazım. Şimdi ama maalesef yaygın olan bir kaide var her haram necistir e, diye yaygın olan bir kaide getirmişler ama mesela haşhaş da haramdır fakat haşhaşın necis olduğunu hiç kimse söylememiş. Yani ot olarak haşhaş da haramdır e, içilmesi fakat kimse buna ne yapmamış? Kimse bunun necis olduğunu Beyan etmemiş. Ne kitap ne sünnet buna necis dememiş. Şimdi böyle olduğu için işte ipek ve altın da mesela haramdır. Fakat ipek ve altını kadın mesela kullanabiliyor. Necis değildir. Veya erkek elini sürebiliyor. Necis e, değildir. O zaman biz şöyle bir var ya her haram necistir. Biz diyoruz ki kaide böyle olmaması lazım. Nasıl olması lazım? Her necis haramdır fakat her haram necis değildir. Her necis haramdır fakat her e, haram necis değildir. Saymış olduğumuz nelerle? Saymış olduğumuz delillerle. Aynı şekilde mesela içki haram kılındığı zaman, özel bir delille söyleyeyim yani. İçki haram kılındığı zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam içkilerin dökülmesini emrediyor. Öyle değil mi? Hatta Medine sokakları içki dere gibi akıp gidiyor. Şimdi... şey düşünün, Arabi gelip mescide işlediği zaman Peygamberimiz ne yapıyor? Üzerine su döküyor. Öyle değil mi? Su dökmesiyle beraber biz bunun necis olduğunu anlıyoruz. Niye Peygamberimiz burada içkinin üzerine su dökülmesini emretmiyor? Demek ki bu ne değildir? Demek ki bu necis değildir. Karşı taraf buna nasıl cevap veriyor? İçki uçucu bir maddedir diyorlar. Uçup gittiğinden dolayı Peygamberimiz ne yapmamış? Üzerine su dökmeyin demiş ama e, o zaman içkinin uçucu olduğunu artık kim biliyorduysa, e, içkinin işte uçucu bir madde olduğunu kim tespit etmişse, onlara söylemişse, Belki kim böyle ince düşünmüşse artık o kadarını. Ha, şimdi ne kalıyor geriye mesele? Geriye şu kalıyor, içerisinde alkol olan parfümler, içerisinde alkol olan deodorantlar, içerisinde alkol olan kremler, içerisinde alkol olan ilaçlar. إِلَامَ آخِرِهِ Bunlar nedir? Bunları kullanmanın durumu nedir? Yani eğer deseniz ki bunlar necistir, bunları kullanmak necis olur. Tabi alkol olması itibariyle, Bunları kullanmak necisi olur. Yok deseniz bunun alkolün necis olduğuna dair delil yoktur. Zaten ne olmaz? Zaten e, öyle bir sıkıntı söz konusu olmaz. Yalnız burada şu var. Genelde herkes bu kolonyaları falan zikrediyor ama kolonyalarda, parfümlerde, devdonatlarda kullanılan e, alkolün Normal bizim bildiğimiz Allah'a haram kıldığı, alkol olmadığı, farklı bir alkol, etil alkol diyorlar galiba. Farklı bir alkol olduğu, hem yapılış itibariyle farklı olduğu, hem içerik itibariyle farklı olduğu, hem de sarhoş etmediği söyleniyor. Allahu Alem. Yani bir de böyle bir şey ayrıyeten söz konusu. Yalnız şu da var. Bir Müslüman her halükarda Allah Azze ve Celle ayet-i bunları zikrettikten sonra diyor ki, buhu. Yani ben de mesela içkinin necis olmadığına kanaat getiriyorum, alkolün necis olmadığına kanaat getiriyorum ama e, Allah Azze ve Celle içkiyi veyahut da bunları zikrettikten sonra ayetten e, bunlardan uzak durunuz e, diyor. Yani uzak durmayla Müslümanın alkollü şeyleri kullanması pek uyuşmuyor. Müslüman eğer alkollü şeylerden kaçınması gerekir. Zaten zaruri bir ihtiyaç da değildir. Yani parfümdür, kolonyadır, ondan sonra deodoranttır. Bunlar çok da zaruri değil. Velev bazı sıcak yerlerde bazen bazı durumlarda zaruri olsa da o zaman da ne değildir? Zaruret gene olmaz, ihtiyaç olur. Çünkü zaruretin tanımı çok farklı. İhtiyaç e, olur. E, şey var, alternatif var. Yani alkolsüz nasıl? İlaçta İlaç. İlaç alıyorsun, alkol varsa haram olur zaten. Alma olmaz, sürme, sürmeden bahsediyoruz. Yani alma noktasında alkol varsa haram olur zaten. Ee, ne diyorduk en son? Arkadaşımız sözümüzü kesti. Ee, yani ihtiyaç olur. Ee, i̇htiyaç olması hasebiyle de alternatif söz konusu. Yani ihtiyaç haramı mübah kılmaz. Tabi burada haram mıdır değil midir? Haram olduğuna inanan insanın alkollü bir şey kullanması caiz değildir. Tabi demiş olduğum ayrımı da unutmadan yani bazıları işte buradaki alkolün farklı bir alkol olduğunu, normal bir alkol olmadığını ama her halükardan Müslüman Allah'ın uzak dediği şeyden uzak durması gerekir. Bu da nedir? Bunu da öğrenmiş olduk. Genel kanı içkin haram olduğuna dair fakat e, maalesef delilleri iyi dikkatli bir şekilde incelediğimiz zaman içkinin necis olmadığını görüyoruz. Ee, devam edin sıradaki devam yanındaki devam edin biriniz 3. eti yenenlerin dışkısı ve idrarı eti yenenlerin dışkısı ve idrarı enet radıyallahu anh anlatıyor Kul ve Uleykabdelerinden bir grup insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip ey Allah'ın Resulü biz hayvancılıkla uğraşıp üstte bezlenen Köylü insanlarıyız. Köylüler değiliz dediler. Bu sözleriyle Medine'nin havasını kendileri iyi, kendilerine iyi gelmediğini ifade ettiler. Resulullah onlara develerine ve çobanın tavsiye etti. Kendilerine oraya gitmelerini, develerin sütlerinden ve idrarlarından içmelerini söyledi. Gittiler hara Harra bölgesine varınca İslam'dan irtidat ettiler. Peygamber, peygamber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çobanını da öldürüp develeri de sürdüler. Haber Peygamber Salonu'na Aleyhisselam'a ulaştı. Resulullah derhal arkadaşlarının takipçi çıkardı. Gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve her bir kenarında atılması, atılmaları ve o şekilde yürüme terk etülmesi emretti. İbn Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Veda hakkında Kabe'yi, Kabe'yi deve üzerine tavaf etti. Ruknu elindeki başı eğri asla asla e, mihcen ile selamladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deve üzerinde tavaf etti ve Mescid-i Haram'a girdiği sabittir. Şayet deve idrarı ve dışkısı necis olsaydı, Mescid-i Haram'ın haramı bunlardan temizlemesini emrederdi. Bunlardan temizlemesini temizlemesi emrederdi. Şimdi eti hayvanların dışkısı ve idrarı. Evet. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu birinci hadiste gördüğünüz gibi e, Uraniler denilen kavme, develerin idrarını içmeler içmelerini söylemesi deve yani et, deve idrarının temiz olduğunu gösterir. Aynı şekilde peygamberimizin deveyle Kabe'yi tavaf etmesi ve Kabe'nin de temiz bir yer olması itibariyle devenin de dışkı yapma ihtimali çok yüksek olmasına rağmen peygamberin deveyle Beraber tavaf yapması ve orayı temizlettirmemesi, temizlik emretmemesi bu noktada. Bu da gösterir ki nedir? Eti yenen hayvanlar da deveye kıyas edilerekten eti yenen hayvanların idrarı ve ee, işte dışkısı temizdir hükmü. Bu hüküm kimin? Yani bu mezheb olarak da Hanbelilerde var. Şafii ve Hanefilerde bu necistir. Yine bu da bütün... Ee, Küçük ve büyük abdeste olduğu gibi insan ve hayvanda değişmez. Bu da diğerleri gibi necistir Şafi ve Hanefi de. Fakat işte Hanbeliler bu iki delili alaraktan etilen hayvanların dışkısının ve sidiğinin temiz olduğuna hüküm etmişler. Devam et Salih abi. Dördüncüsü, hayız ve nifas kanı dışındaki kanlar. <gülüyor> hayız kanının nefsi olduğu zaman önce açılanmıştı. Diğer kanlar ise ister insan kanı, ister eti yenen hayvan kanı olsun temizdir. Zira asıl olan, aksini bildiren bir nası olmadığı sürece temizliktir. Delilere gelince, Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıktı. Askerlerden bir kişi, müşriklerden bir hanımına temasla bulundu. Kocası da Muhammed'in ashabından kan dökmeden geri dönmeyeceğim diye yemin etti. Evinden çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i takibe koyuldu. Resulullah sallallahu Vesselam bir yerden mola verdi ve kim bizim nöbet tutup koruyacak diye sordu. Muhacir ve Ensar'dan bir aradan vazifeyi üzerlerine aldılar. Resulullah sallallahu Vesselam bunlara şu geçidin girişini tutun, o bekleyin diye buyurdu. Bu iki zat geçidin ağzına gelince Muhacirden olanı yattı. Ensari de namaz kılmaya başladı. Derken takipçi adam da oraya geldi. Namazdaki nöbetçinin sürüyetini görünce anladı ki bu askerlerin koruyucusudur. Derhal bir ok attı ve o eliyle koymuşçasına hedefini buldu. Ensari okuş çıkarıp namazına devam etti. Müşrik isabet ettiremedim düşüncesiyle atmaya devam etti. Öyle ki üçüncü okunu da attı. Ensari de yaraya aldırmadan aynı şekilde namazına devam etti. Bir müddet sonra arkadaş uyandı. Müşrik, bunların iki kişi olduğunu görünce, yerinin farkına vardıklarını anladı ve kaçtı. Muhacirden olan zat, ensari arkadaşındaki kanı görünce, ''Susbaanallah, sana iki atınca beni niye uyandırmadı?'' diye sordu. Arkadaşı, ''Öyle bir soru okuyordun, tik kesmek istemedim.'' diye cevapladı. Misver İbn-i Ahreba'nın anlattığına göre, Ömer İbn-i Ahreba'nın hançerlendiği geçen sonuna girdi. Ömer'i sabah namazı için uyandırdı. Ömer radıyallahu anh namazı terk eden İslam'dan nasibi yoktur buyurdu. Sonra Ömer radıyallahu anh yarasından kan aktığı halde namaz kıldı. Hasan Basri Rahim Allah dedi ki Müslümanlar yaralarından kan akmasına rağmen namaza devam ederler. Tamam. Şimdi biz daha önce haiz kanının necis olduğunu öğrenmiştik. Niye peygamberimiz kadına diyordu ki haiz kanını elinle çitle. Ondan sonra oraya su dök, ondan sonra onu şöyle yıka diyordu. Sonra namaz kıl diyordu. Buradan da biz Hayiz necisi olduğunu anlamıştık. Şimdi yine e, dört mezhep de dahil olmak üzere, yani yüzde doksan, dokuz, buçuk, dokuzluk cumhur e, kanın necisi olduğunda icma etmişler. Ve bu kanın necisi olduğuna dair icmayı nakleden İbn-i Kayyum i̇ghazetül İbn-i Abdülbert Temhid kitabında, İmam Ahmet'in mesailinde İmam Ahmet'ten i̇bn Hazm Meratibul İcmada aynı şekilde Nevevi Mecmu'da Hafız İbn-i Hacer Fethül Bari'de kanın necis olduğuna dair icma naklediyorlar. Şimdi bu saydığım, niye bunları saydım diyeceksiniz. Bu saydığım insanların naklettiği icma muteber icmadır. Yani hani her önüne gelenin naklettiği icma gibi değildir. Hani fıkıh kitaplarında icma iddiası çoktur. Herkes kendi mezhebinin görüşüne icma diyor. Fakat bu naklettiğimiz insanlar Daha çok böyle bir daha mezhepler üstü duran, biraz daha böyle e, olayları tahkik ve tahlil edebilen insanlar. Bunların hepsi kanın necisi olduğuna dair ne yapıyorlar? Kanın necis olduğuna dair icma getiriyorlar. Bunlar da aynı şekilde ayete dayanıyorlar işte size kan e, şey kılındı diye, haram kılındı. Ayetine buyur. Hı -hı, hocam burada kan derken necis kılmıyorsam normal insan var mı? Geleceğim, geleceğim. Bunlar kan necisi olduğunu söylüyorlar. <gülüyor> Şimdi hayız ve nifas kanının necis olduğunda ittifak var. Hayız ve nifas kanının necis olduğunda ittifak var. Normal insandan bir kan aktı veya normal hayvandan bir kan aktı. Yani eliniz kanadı. Şimdi bu kan necis midir, değil midir? Yani bu kan diyelim elinizsende değildi. Bu elbiseler namaz olur mu? Veya bu kan elinizdeyken e, bununla namaz kılınır mı? Kan akıyor elinizden. Siz de namazdasınız. Namaza devam eder misiniz? Yani çünkü kan necis ya, necasetle beraber namaz olmaz. Senin üzerinde bir necaset e, söz konusu. Şimdi dediğimiz gibi dört mezheb ve icmasını naklettiğimiz adamlar diyorlar ki, e, kan şeydir, necistir ve kanla beraber, işte kan nakmasıyla beraber namaz da bozulur. Kanlı elbiseyle beraber de namaz olmaz. Niye? Çünkü kan necistir diyorlar. İster insan kanı olsun, İster hayvan kanı olsun, ister hais kanı olsun. Biz de diyoruz ki doğrudur, hais kanı necistir. Yani bunda şüphe yok, hadis var çünkü. Ama insan kanına gelince, bu birinci okumuş olduğumuz hadiste dikkat ederseniz sahabe ok yarası almasına rağmen kendisinden kanlar akarken bu şekilde namaza devam ediyor. Eğer kan necis olmuş olsaydı, bu sahabe üzerindeki kanla namaza devam etmez, Öyle değil mi? Yanındaki sahabe de buna sessiz kalmazdı. Yani sen işte hani adam ne yapıyorsun sen necis necisin namaz kılıyorsun derdi mesela. İkincisi Ömer e, radıyallahu anhın yaralandığı zaman hançerlendiği zaman vücudunda yara olmasıyla yarası kanamasına rağmen abdest e, namaz kılması gibi bu da kanın insan kanının necis olmadığını gösterir. Üçüncüsü Hasan el-Basri diyor ya, Müslümanlar yaralarından kan akarken namaz kılmaya devam ederlerdi, diye. Dördüncüsü yine Peygamberimiz Muaz yaralandığı zaman, ona mescidde bir tane çadır yapıyor. Nasıl vefat ediyor Muaz? Yarası patlıyor, kan mescidinin içerisine geliyor, mescide doğru geliyor. Sahabe fark ediyor, ne oldu, ne oldu diyorlar. Muaz vefat etmiş, şehit olmuş ee, inşallah. Şimdi e, demiştik, Arabi işediği zaman Peygamberimiz ne yapıyor? Üzerine su döktürüyor. Öyle değil mi? Fakat Muaz'ın kanı aktığı zaman Peygamberimiz üzerine su döktürmüyor. Bu da neyi gösterir? Kanın necis olmadığını gösterir. Ve savaşlarda çokça kanlı olmalarına rağmen namaz kılmaları ve Peygamberimizin hiçbir şey beyan etmemesi bu noktada kanın necis olmadığını ne yapar? Kanın necis olmadığını gösterir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. He. Ama dört mezhepte tekrar söylüyorum. Ümmetin %99,9'luk cumhurunda Kadınları nasıl cevap hocam? nasıl abi? nasıl hiç bilmiyorum yani mesela şunu biliyorum İmam Nevevi e, kan kan şimdi bir de abdesti bozar mı bozmaz mı? bir de o gelecek yani kanın necis olup olmayışı ayrı bir olay kanın abdesti bozup bozmaması ayrı bir olay İmam Nevevi aynı şu okuduğumuz birinci hadisle kanın abdesti bozmayacağına delil alıyor hep zaruret gibi da hani kanın <gülüyor> <şükür> olan, <engelliği, gülüyor> nasıl? Şimdi istisna bir durum beyan edilmesi lazım. Yani genel umumi bir nokta var. Hani Peygamberimiz böyle der, kan necistir kesinlikle. Burada hiçbir delil de yok. Kanın necisi olduğuna dair delil nerede? Tamam Her haram necis değildir dedik ya, bunun delili de anlattık. İpek de haram necis değil, altın da haram necis değil, haşhaş da haram necis değil. Zaten bu kaide temelinden yanlış. Yani işte her haram olan necistir. İkincisi, oradaki kan hangi kandan bahsediyor Allah? Yani orada mesela, şimdi diyelim ki bu, bir hayvanı biz kestik, bu hayvanın üzerinde kan kaldı. Tamam mı? Bu necis midir? Ayşe annemiz necis değildir diyor. Ayetteki kan dökülü kandır diyor. Yani hayvan keserken leş olan hayvanın kanı var ya, bir de oradaki şey necaset içilmesine yönelik midir? Üzerine sürülmesine yönelik midir? Anlatabiliyor muyum yani? Üzerine sürülmesine yönelik midir? Yine mesela i̇bn Mesud hayvan kesiyor. Hayvan kestiğinde üzerindeki kanla gidip namaz kılıyor. Aynı şekilde Mekke'de peygamberimizin üzerine hayvan, hayvan işkembesi atıyorlar namazda. E hayvan işkembesinin içinde her türlü kanı da var bilmem neyi de var. Peygamberimiz namazda olmasına rağmen namazını bozmuyor mesela. Namazına devam ediyor aynı şekilde. Yani sıkıntı ne? Bazı kaideler bulunmuş fakat bu temel, yani kaide temelsiz olduğu için kaidenin getirisi de temelsiz oluyor. Mesela adam diyor ki önden ve arkadan çıkan her şey necistir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi önce bu kaidenin delilinin ispatlanması lazım. Yani bu kaideyi nereden çıkardın sen? Önden varkadan arkadan çıkan her şey necistir. Ondan sonra biri der meni necis değil. Öbürü der kadının işte e, organındaki e, nem veya ıslaklık necis değil. Neyle bunu necis kıldın hepsini? Hangi neyle bunu istisna kıldın bu defa? Anlatabiliyor muyum? Yani kaidelerin, getirilen kaidelerin şey olması lazım. Yani delilin olması lazım. Yani bir de dediğimiz gibi sadece bunlar istisnai durumlar değildir. Bak burada altta orayı okutmadım ben. Farklı rivayetler de var. Yani işte i̇bn Mesud'un üzerinde kan olduğu halde namaz kılması, Enes radıyallahu anh'ın hacamat yaptığı halde abdest almadan mesela tekrardan o hacamatlı haliyle gidip namaz kılması, ondan sonra ne bileyim kan damlaları hasırın üzerindeyken Ayşe annemizin namaz kılınabileceğine dair fetva vermesi, Bunlar da nedir? Bunlar da işin zaruret durumu olmadığı halde, senin deyiminle zaruret durumu olmadığı halde veya kanın kesilmesi imkanı olduğu halde sahabeden kanla beraber namaz kılanların görüşüdür. Bu meseleyle ilgili anlaşılmayan bir şey yok inşallah. Hayiz kanın necis olduğunda ittifak var. Ee, i̇nsan ve hayvan kanına gelince çoğunluk necis olduğunu söylemişler. Fakat delillerin çoğunluğu da onlara muhalefet ediyor. Delillerin cumhuru onlara muhalefet ediyor. Onlar da delillerin cumhuruna muhalefet ediyorlar. Devam edelim. Beşincisi. Kadının fercindeki rutubet. Aksini belirten bir nasıl olmadığı sürece asıl olan temizliktir kaidesi gereği. Kadının cinsel uzundaki nemin necis olduğunu ilm eğlinden hiç kimse söylememiştir. Cima esnasında erkeğin menisiyle kadının menisi karışmaktadır. Şayet kadının menisi necis olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun çitlenmesiyle yetinmez kanmasını verilir. Altıncısı Şimdi e, burada şey demiş ya alimlerden hiç kimse kadının işte cinsel uzvundaki nemin necis olduğunu söylememiştir diye böyle bir şey yok. E, bu konuda iki tane görüş var ve çoğunluğun görüşüne göre de bu necis zaten. Şimdi e, kadının fercindeki e, rutubet meselesi gerçekten çok sıkıntı olan bir mesele <gülüyor> ve birçok kadının da sorduğu bir soru halinde. Şimdi bu sadece işte cinsel esnada değil yani normal zamanlarda da kadınların birçok artıkları var. Yani atık dediğimiz maddeler var cinsel organlarında. Şimdi bu necis midir? Bu necisse abdestimiz bozulur mu? Bu işte iç çamaşırımızdayken değdiği halde namaz olur mu? Gibi sorular belki sizde evli olanlar, yarın öbür gün evlenecek olanlar birçoğunuzun karşılaşacağı sorunlar bunlar. Şimdi birincisi asıl olan her şeyin temiz olmasıdır. E bunu haram olduğunu söyleyebilmek için ne getirmemiz lazım? Delil getirmemiz lazım. Şimdi necistir diyenler, e, birinci delilleri şu. Osman radıyallahu anh ın, anh ın ve Ubey ibn-i Ka'b'ın Peygamber aleyhissalatu vesselam'a sordukları soru var. Ya Resulallah diyorlar işte insan kadınla ilişkiye girse, meni gelmezse ne olur? Yani ilişkiye girdi meni gelmedi. Peygamberimiz de diyor ki kadından isabet edeni yıkar, abdest alır, namaz kılar. Bu ne zamandır? Bu, bunun hükmü önce böyleydi. İnsan kadınla ilişkiye girdiği zaman meni gelmezse ne yaparsa yapsın gusül gerekmezdi. Daha sonra bu hüküm neskedildi. Öyle değil mi? Peygamberimiz dedi kişi eşiyle beraber olduğu zaman meni gelsin gelmesin gusül abdesti alması lazım. O zaman bu iki hadis ne olmuş oldu? Bu iki hadis neskedilmiş oldu. Bunlar diyorlar ki tamam hadislerin Meni gelmese de gusül abdesti alma bölümü neskedilmiştir. Fakat kadından isabet eden nihâmması kısmı neskedilmemiştir diyorlar. Ondan dolayı da kadından gelen su veya atık necis'tir diyorlar. Tabii bu böyle olmaz. Çünkü nesk geldiği zaman kendinden önceki hükmü külliyen ortadan kaldırır. Bu söylenmez. İki, Medine kadınlarının da çok sıkıntısı olan bir durumdu ama Peygamberimizin bunun necis olduğunu beyan eden veya sahabeden bunun necis olduğunu beyan eden bir görüş söz konusu değil. O zaman biz de neye döneriz? Asıl olan temizliktir önden ve arkadan çıkan her şey necistir kaidesine gelince bu kaidenin zaten aslının olmadığını ne yaptık? Bu kaidenin aslının olmadığını zaten söyledik. Yani bu kaidenin nasıl yoktur. Önden ve arkadan çıkan her şey necistir de bunun delili e, nedir? Bunun delili ne değildir? Bunun delili söz konusu değildir. Yalnız şunu söyleyeyim. Ve bu konuda bir tafsilat lazım. Şimdi bir normal zamanda kadının atıkları var. Tamam bunlara temiz desek de kadın eşiyle beraber olma noktasındaki artığına gelince bunun mezi olma ihtimali çok yüksektir. Yani mezide biz demiştik nedir? Mezide necistir. Öyle değil mi? Ondan dolayı bu noktaya dikkat etmek lazım. Yani cinsel ilişki sırasında veya ondan, onun öncesi, öncesindeki işte durumdaki artıkla işte normal zamandaki artığı birbirine ne yapmamak lazım? Birbirine karıştırmamak. Lazım. Çünkü diğerinin meze olma ihtimali çok yüksektir. Onun yıkanması lazım. Ee, devam edelim abi, Yanındaki. Altıncısı. İnsan kusmugu. Bunun necis olduğuna dair sahih bir delil yoktur. Bazı hadisler varit olması da bunların hiçbirisi itibar edilecek derecede değildir. Zayıftır. İnsan kusumu necis midir, değil midir? Yine aynı şekilde insan kusmuğunun necis olduğuna dair hiçbir tane delil yoktur. Sadece Peygamberimizin e, kusup abdest aldığına dair delil vardır. Peygamberimizin kustuktan sonra abdest alması kusmanın necis olduğunu göstermez. Yani Peygamberimizin fiili, sadece fiili, daha önce de söylemiştik, bir şeyin haram veya vacip olduğunu göstermez. Öyle değil mi? Niye? Çünkü fiildir. Belki o anda canı abdest almak istemiştir. Başka sebepten abdesti bozulmuş olabilir. Veyahut da sonuçta kusunca insan herkes elini yüzünü yıkama ihtiyacı duyar ya kustuktan sonra. Peygamber aleyhissalatu vesselam da böyle bir şey yapmış olabilir. Yani abdest almış olabilir. Ondan dolayı insan kusmuğu necis olduğuna dair ne lazım? Delil lazım. Ee, normalde ama genelin görüşü yine maalesef insan kusmuğunun mideden geldiğinden dolayı aynı büyük abdest gibi necis olduğunu. Söylüyorlar. Genel görüşe göre insan kusmuğu da necistir. Fakat delil olmadığından dolayı asıl olan bir şeyin temiz olmasıdır. Biz bu da necis değildir e, diyoruz. Tabi bu necis diyenler, yani insan kusmuğu necistir diyenler için çok, ciddi bir sıkıntı var. İnsan ağzından akan salya. Çoğu insanın ağzından salya akar uyuduğu zaman. O zaman bunu da necis olması lazım. Eğer mideden gelen her şey... Mideden çıkan her şey necisse o zaman bunun da necis olması lazım ki bunu söyleyenler de var. Şafilerde mesela e, insan ağzından çıkan salya necistir. Yani yasta isabet eden e, salya necistir. Fakat biz ne diyoruz? E, mideden çıkan her şeyin necisi olduğunu gösterecek bir delil söz konusu değildir. Ondan sonra asıl olan temizliktir. Biz bunların temiz olduğuna inanırız. E, devam et. <gülüyor> Yedincisi, günübün ve hayızının teri. Ebu Hureyre, Medine yollarından birinde, ben Cünüp iken Resulullah bana rastladı, gizlendim, gidi dikandım ve geldim. Resulullah, nerede kaldın ya Ebu Hureyre dedi, ben Cünüp idim, temizlenmeden seninle beraber oturmayı doğru bulmadım dedi. Resulullah şöyle buyurdu, Subhanallah, Müslüman Müslümanın yetişti Şimdi burada da daha önce de söylemiştik yani cünüp ve haydının teri ve artığı hiçbir şekilde ne değildir neciz değildir delil ve umde de bu hadistir demiştik sekizincisi ne komer sekizincisi akıcı kan olmayan hayvanların ölüsü ve dirisi sinek karınca örümcek gibi hayvanların ölüsü de dirisi de temizdir ve bu hureer radıyallahu anh anlatıyor Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdular ki sizden birinizin yemek kabını sinek düşecek olursa onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde hastalık olan kanadı ile korunur. Şimdi bu akıcı kanı olmayan hayvanların ölüsü ve dirisi, bu hadise kıyas edilerekten alimler, kanı akmayan hayvanlar, yani kanı olmayan işte sinek gibi mesela, örümcek gibi, ne bileyim bazı sürüngenler gibi, bunların necik olmadığını, bunlar suya veya bir yere düştüğü zaman, ve elbiseye değdiği zaman orayı necis kılmayacağını beyan etmişlerdir. Sebebi de nedir? Peygamberimiz sizden birinin kabına sinek düşerse onu iyice batırsın. Çünkü bir kanadında e, hastalık, öbür kanadında şifa vardır diyor Peygamber. Dağ ve deva vardır diyor Peygamber aleyhissalâtu vesselam. Ondan dolayı da buna kıyas ederek eti ve kanı olmayan tüm hayvanların bu konuda Sağlam olduğunu alemler ne yapmışlar? Beyan etmişler. Necis olmadığını söylemişler. Ve akhidu da'vana elhamdülillahi rabbil alamin